Bir Kızıl Derili Efsanesi. Saç telliyle yakalanan kadın. Seslendiren: Akın Altan. Ormanların derinliklerinde kabilenin büyük kampının dışında yaşlı bir adamla karısı yaşarlardı. Çok güzel iki kızları vardı. Ama bu kızlar çok utangaçtılar. Onları görmek isteyenlerden saklanırlardı. Onlarla evlenmek isteyen birçok talipleri çıktı. Ama kızlar bu genç adamlardan hiçbirini dikkate almadılar. Kabile reisinin bu kızlardan biriyle evlenmek isteyen bir oğlu vardı. Bir akşam güneş dinlenmeye gittiğinde reis geleneklere uygun olarak oğlunu alıp yaşlı çiftin viğvamına, kızıl derili çadırına gitti. Yediler, içtiler, Oyunlar oynayıp öyküler anlattılar. Birlikte hoşça vakit geçirdiler. Bu sırada kızlar, çadırdaki bir perdenin arkasına saklanmış, reis ve oğlu tarafından görülmeden onları dinleyebilmişlerdi. Gitme zamanı geldiğinde reis, ''Oğlum iyi avcıdır. İyi bir koca olacaktır. Kızlarından biriyle evlenmek istiyor.'' Ve kendi oğullarına sahip olma zamanı geldi, dedi. Bu sözlere kızların babası şöyle karşılık verdi. Saul, güneş sabah yolculuğuna başladığında sana sözümü söyleyeceğim. Reis ve oğlu gittikten sonra baba kızlarına bu fırsat için ne düşündüklerini sordu. Büyük kız ikisi adına yanıt verdi. Biz reisin oğluyla da evlenmek istemiyoruz. Güneş sabah yolculuğuna başladığında baba sözünü tuttu ve kızlarının sözlerini reise aktardı. O da oğluna söyledi. Bu sözler oğlun yüreğine büyük acı verdi. Halkın arasında yaşayan bir başka genç daha vardı. Çok tembeldi. İticiydi ve ciddi konularda şaka yapmayı severdi. Halk, hangi kız onu koca olarak ister ki diye merak ederdi. Bu genç adam, kızların koca olarak reisin oğlunu bile reddettiklerini duyunca, güldü ve arkadaşlarına övündü. ''Bu kızlar herkesi reddettiler. Beni reddedemezler.'' Arkadaşları böyle bir meydan okumanın altında kalamazlardı. ''Öyleyse'' dediler. ''Güneş dinlenmeye gider gitmez, bu genç kızların çadırına gidelim. Akıllı davranıp aile yemekteyken oraya varalım.'' Kızları şaşırtalım Ve daha saklanamadan Onları iyice görelim Bakalım bu ziyaretimizden ne çıkar Böylece gençler grubu Tembel ve itici gençle birlikte Çadıra gittiler Yaşlı çiftin güzel kızlarını Şaşırtmak için tam zamanında Vardılar ve içeriye Davet edildiler Gençler akşamı Yaşlı çiftle bir kez yakalanınca Kaçmayan kızlarla geçirdiler Birlikte hoş zaman geçirdiler Yediler, oyunlar oynadılar, öyküler anlattılar. Çadır, neşeli seslerle ve genç kahkahalarla doldu. Sonra gitme zamanı geldi. Ve gençler, çadırlarına döndüler. Akşam boyunca tembel ve itici genç evlilikten hiç söz açmadı. Ve elbette arkadaşları da o konuya hiç değinmediler. Ayrılmadan önce gençler arkadaşlarıyla dalga geçtiler ve ağzının kalabalık olduğunu... Ama bir iş beceremediğini gösterdin. Hoş bir ziyaret yaptık. Ama sana bir iş alamadık. Dediler. Aylar gelip geçti. Bir gün tembel ve itici genç ormanın derinliklerinde avlanırken çok yaşlı bir kadına rastladı. Bir ağaç gövdesinin üstünde oturmuştu. Ve o kadar yaşlıydı ki buruşuk yüzü kurumuş elma gibiydi. Saçını toplayıp arkasında topuz yapmıştı ve uzun ve çok güzel tasarlanmış boncuklu bağlarla bağlamıştı. Bu saç bağları yuvarlak omuzlarına sarkıyor ve otururken mokasenlerine kadar vararak onu boncuklu bir elbise giymiş gibi gösteriyordu. Tembel ve itici genci görünce yaşlı kadın başını kaldırdı ve genç gözleri parlayarak saç bağlarının arasından sordu. ''Nereye gidiyorsun torunum?'' Yalnızca ormanda dolaşıyorum, diye yanıtladı genç. Senden ne haber büyük anne? Seni çadırından bu kadar uzaklara, ormanın bu ıssız yerine getiren ne? O kadar uzaklara gelmedin, dedi yaşlı kadın. Duydum ki, kampınızın kenarında yaşayan, yaşlı çiftin güzel, utangaç kızlarından biriyle evlenmek istiyormuşsun. ''Bu doğru değil'' dedi tembel itici genç adam. Yalnızca arkadaşlarımı güldürmek için yüksekten atıyordum. ''Bana yüreğindeki gerçeği söyle'' dedi yaşlı kadın. ''Çünkü sana yardım edebilir, bu kızlardan birinin kalbini kazanmanı ve kocası olmanı sağlayabilirim. Bunu istiyor musun?'' ''Evet büyük anne.'' Diye yanıtladı tembel ve itici genç adam. Bana ne yapacağımı söyle. Ne öğüt verirsen yaparım. O zaman sana verdiğim bu uzun saç bağlarını al. Diye karşılık verdi yaşlı kadın. İlaç torbana koy. Kimseye armağanımdan veya bana rastladığından söz etme. Yalnızca evlenmek istediğin kadını görene kadar Bu saç bağlarını torbanda sakla. O zaman onun yanına git. Ne yaptığını ona hissettirmeden, saç bağlarını sırtına geçir. Yaşlı kadın bu sözleri söyleyip gözden kayboldu. Tembel ve itici genç adam arkadaşlarını topladı ve onlara şu öneri de bulundu. Güneş dinlenmeye gider gitmez yine toplanalım ve güzel utangaç kızların çadırına gidelim. Bakalım ziyaretimizden ne çıkar. Yine akıllı davranalım da, Aile yemekteyken oraya varalım. Ve yine kızları şaşırtıp, Saklanma fırsatı vermeyelim de, Akşamı onlarla birlikte geçirelim. Gençler de kabul ettiler. Böylece gençler grubu, Tembel ve itici genç adam da aralarında, Bir kez daha çadıra gittiler. Yaşlı çiftin güzel ve utangaç kızlarını şaşırtmak için,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 Akşam boyunca tembel ve itici genç evlilikten hiç söz açmadı ve elbette arkadaşları da o konuya hiç değinmediler. Yolları ayrılmadan önce gençler arkadaşlarıyla alay ettiler. ''Yine ağzının kalabalık olduğunu ama bir iş beceremediğini gösterdin. Hoş bir ziyaret yaptık ama sana bir iş alamadık.'' dediler. Ama oyunlardan biri sırasında tembel ve itici genç adam kızların gencine yaklaşma fırsatı bulmuştu. Kıza ve kimseye hissettirmeden, yaşlı büyükannenin saç bağlarını sırtına geçirmişti. Güneş, sabah yolculuğuna başladığında, tembel ve itici genç, ormanın derinliklerine bir yürüyüş daha yapmaya karar verdi. Bu kez avlanmıyordu ve boncuklu saç bağı da aramıyordu. Evleneceği kızı arıyordu. Tembel ve itici genç, ormanın derinliklerinde güzel ve utangaç kızlardan genç olanını tek başına gezinirken görünce şaşırmadı. Saç bağlarının gücü onu oraya, arkadaş ve akrabalarının eşliği olmadan tek başlarına konuşabilecekleri yere getirmişti. Utangaç kız, Ormanlarda ne yapıyorsun? diye sordu tembel ve itici genç adamı. Bu kolay bir soru, diye yanıtladı genç adam. Ben burada avlanırım. Ama kamptan bu kadar uzakta senin gibi birine hiç rastlamadım. Burada yalnız başına ne yaptığını söyle bana. Yolunu mu kaybettin? Bu sözlere karşılık utangaç kız yalnızca ''Hayır, yolumu kaybetmedim.'' diye yanıt verdi. ''Öyleyse benim arkadaşlığımı kabul edersen seni evine, annene babana götüreyim. Eğer istersen ormanda yolunu kaybettiğini söyleyeyim.'' Utangaç kız şöyle yanıtladı. Sana eşlik edeceğim. Anneme babama yolumu kaybettiğimi söyleyebilirsin. Tembel ve itici genç, yaşlı çiftin küçük kızını evlerine getirip onu ormanda yolunu kaybetmiş bulduğunu söyleyince, babası, küçük kızımla evlenmek istersen, kızım senindir, dedi. Tembel ve itici genç adam çok sevinmişti ve evlilik bütün kabilenin katıldığı bir şölenle kutlandı. Çok geçmeden bir gün genç koca karısını boncuklu saç bağıını takmış gördü. Karısının güzel yüzünü ellerinin arasına alarak sevgiyle ona baktı ve "Bu güzel saç bağını nereden buldun?" diye sordu. "Bir gece uyuduğum yerde buldum." dedi karısı. Genç koca yaşlı büyük anneyi Gücünü ve talihini düşünüp güldü. Tembel ve itici genç adam, güzel karısını elde edince, dikkati, utangaç kızlardan biriyle evlenme girişiminde, kendisi kadar şanslı olmayan reisin oğluna döndü. Evlilik yoluyla kardeş olmaları fikri hoşuna gitti ve bu konuda ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Böylece tembel ve itici koca, reisin oğlunu ziyarete gitti ve ona, ''Ben güzel ve utangaç kızlardan biriyle evlendiğime göre, öteki kardeş çok yalnız kalmış olmalı. Elbette şimdi gecelerini kendisi için kardeşi kadar değerli biriyle geçirmek ister.'' dedi. ''Sözlerinin doğru olduğunu görüyorum.'' dedi reisin oğlu. ''Biliyorum. Çünkü ben de yalnızım. Fark etmemiş olabilirsin.'' Ama karım ormanda bulduğum güzel bir saç bağı takıyor. Sanırım kardeşi de böyle güzel bir bağ takmak ister, diye önerdi tembel ve itici koca. Tekrar ormana avlanmaya gittiğinde bana haber ver, seninle geleyim, dedi reisin oğlu. Böylece güneş, sabah yolculuğuna çıkarken, ormanın derinliklerinde yürüyen iki genç adam gördü. Bu ikisi avlanıyorlardı. Ama hayvan ağlamıyorlardı. Boncuklu saç bağı avlıyorlardı. İki genç, aniden yaşlı bir kadınla karşılaştılar. Bir ağaç gövdesinin üstünde oturmuştu. Ve o kadar yaşlıydı ki, buruşmuş yüzü kurumuş elma gibiydi. Saçını toplayıp arkasında topuz yapmıştı. Ve uzun ve çok güzel tasarlanmış boncuklu bağlarla bağlamıştı.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 Senden ne haber büyük anne? Seni çadırından bu kadar uzaklara ormanın bu ıssız yerine getiren ne? O kadar uzaklara gelmedim, dedi yaşlı kadın. Duydum ki kampınızın kenarında yaşayan yaşlı çiftin güzel utangaç kızlarından büyüğüyle evlenmek istiyormuşsun. Evet büyük anne, diye yanıtladı reisin oğlu. Uzun süredir bu kızı düşünüyorum. O zaman senden istediğim şu, diye karşılık verdi yaşlı kadın. Sana verdiğim şu boncuklu saç bağını al. İlaç torbana koy. Kardeşin onu ne yapacağını sana söyleyecek. Kimseye armağanından veya rastlaştığımızdan söz etme. Çok oğlunuz olsun. Ve yaşlı kadın bu sözleri söyleyip gözden kayboldu. Böylece reis ve oğlu bir kez daha çadıra gittiler. Yaşlı çifti ve güzel utangaç kızlarını şaşırtmak için yine tam zamanında gelmişlerdi ve içeri davet edildiler. Reis ve oğlu akşamı yaşlı çiftle, yakalanınca gözden kaçmayan güzel kızıyla geçirdiler. Eğlendiler, yediler, içtiler, oyunlar oynadılar, öyküler anlattılar ve oyunlardan biri sırasında... Reisin oğlu büyük kardeşe yaklaşma fırsatı buldu. Kıza ve kimseye hissettirmeden, yaşlı büyük annenin saç bağlarını sırtına geçirdi. Güneş sabah yolculuğuna başladığında, reisin oğlu ormanın derinliklerine bir yürüyüş daha yapmaya karar verdi. Bu kez avlanmıyordu ve boncuklu saç bağda aramıyordu. Evleneceği kızı arıyordu. Reisin oğlu,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 Ama kamptan bu kadar uzakta senin gibi birine hiç rastlamadım. Burada yalnız başına ne yaptığını söyle bana. Yolunu mu kaybettin? Bu sözlere karşılık utangaç büyük kardeş, hayır yolumu kaybetmedim diye yanıt verdi. Öyleyse benim arkadaşlığımı kabul edersen, seni evine, anne babana götüreyim. Eğer istersen ormanda yolunu kaybettiğini söyleyeyim. Utangaç abla şöyle yanıtladı Sana eşlik edeceğim Anneme babama yolumu kaybettiğimi söyleyebilirsin Reisin oğlu Yaşlı çiftin büyük kızını evlerine getirip Onun nasıl bulduğunu anlatınca Babası Büyük kızımla evlenmek istersen Senindir Dedi Reisin oğlu çok sevinmişti Ve evlilik Bütün kabilenin katıldığı bir şölenle kutlandı Yeni koca, karısının bu özel günde güzel boncuklu saç bağını taktığını görüp sevindi. Böylece, tembel ve itici kocayla reisin oğlu kardeş oldular. Kardeşler gibi daima birlikte avlandılar. Kardeşler gibi hep birlikte sohbet ettiler. Bir gün reisin oğlu, kardeşine, ''Eğer bir insan iyi koşucu olmayı öğrenmek isterse, Bunu öğretmeyi çok kişi bilmese de bu mümkündür dedi. Tembel ve itici koca gerçekten de yararlı bir yetenek diye bağırdı. Böyle biri daha fazla hayvan bulabilir ve düşmanlarından kaçabilir. Bunu öğretmek isteyen biri bunu öğrenmek isteyen birini bulabilir. Öyleyse diye kardeşine öğüt verdi Reis'in oğlu Ormanlarda kuş tüyleri toplamalısın ve rüzgarın ıslık çalmayı sevdiği güne kadar onları saklamalısın. O gün tüyleri serbest bırak. Sen de rüzgarda peşlerine düşün. Sen tüylerin peşinden koşarken rüzgarda senin peşinden koşsun. Gücün içine girdiğini ve tüylerden, rüzgardan ve elbette başka insanlardan hızlı koştuğunu göreceksin. Ve bunu bir kez yapabildin mi, hep yapabilirsin. Ve böylece tembel ve itici koca en hızlı koşuculardan biri oldu. Bir başka gün reisin oğlu kardeşine dedi ki, eğer bir insan büyük bir tehlikeden kaçmayı öğrenmek isterse, bunu öğretmeyi çok kişi bilmese de bu mümkündür, dedi. Tembel ve itici koca, gerçekten de yararlı bir yetenek. Diye bağırdı. Böyle biri, öldüremeyeceği bir hayvanla veya kendisinden bile hızlı koşan bir hayvanla karşılaşabilir. O zaman canını kurtarmak için böyle bir yeteneği olmalıdır. Bunu öğretmek isteyen biri, bunu öğrenmek isteyen birini bulabilir. Önce, diye kardeşine öğüt verdi reisin oğlu. Çok eski elbiseler bulmalı ve kendininkilerin üstüne giymelisin. Sonra birini bulup sana sarılana kadar kızdırmalısın. Seni yakalar yakalamaz, eski elbiselerden sıyrılıp kaçmalısın. İçinde gücün büyüdüğünü ve bunu yapabildiğini göreceksin. Bu adam, bütün hayvan ve insanlar gibi senin hala eski elbiseler içinde olduğunu sanacak ve sen çok uzaklara kaçtığında bile bu elbiselerle orada kalıp sen olduğunu sandığı elbiselere saldırıp öldürmeye çalışacak. Böylece bütün hayvanlardan ve elbette insanlardan kaçabilirsin. Ve bunu bir kez yapabildin mi, hep yapabilirsin. Ve böylece tembel ve itici koca, tehlikeden en hızlı kaçan kişi oldu. Bir başka zaman, iki genç ırmaktan aşağı kanallarında kürek çekerlerken, reisin oğlu kardeşine, ''Eğer bir insan, bütün geyiklerin ormanda nerede saklandığını görmek isterse, bunu öğretmeyi çok kişi bilmese de bu mümkündür.'' dedi. Tembel ve itici koca, ''Gerçekten de yararlı bir yetenek.'' diye bağırdı. ''Böyle biri büyük bir avcı olabilir ve kabileye çok daha fazla yiyecek et ve çok daha fazla giyecek kürk getirebilir.'' Bunu öğretmek isteyen biri Bunu öğrenmek isteyen birini bulabilir Önce Diye kardeşine öğüt verdi reisin oğlu Ormanlardaki geyiklerden biraz geyik günü bulmalısın İşaret parmağınla başparmağın arasında Yünü top gibi yap Ve rüzgarın ıslık çalmayı sevdiği güne kadar sakla O gün topu serbest bırak Rüzgar peşinden koşsun İçinde gücün büyüdüğünü ve ormanlarda saklanan bütün geyikleri görebildiğini göreceksin. Ve bunu bir kez yapabildin mi? Hep yapabilirsin. Bu sözlere tembel ve itici koca şöyle yanıt verdi. Ve bunu yapmayı öğrenen biri ormandaki başka hayvanlardan yün alabilir. İşaret parmağıyla başparmağı baş parmağı arasında yünü top gibi yapıp rüzgarın ıslık çalmayı sevdiği gün topu serbest bırakır. Rüzgar peşinden koşsun. Böyle biri geyiklerle birlikte ormanda saklanan bütün hayvanları görebilir. Bu konuda haklı olabilirsin diye yanıtladı reisin oğlu. Ve böylece tembel ve itici koca en büyük avcı oldu. Nerede saklansalar ormanda yaşayan bütün hayvanları görebiliyor ve çağırabiliyordu. Bir başka gün iki genç adam ırmak kıyısındaki kayalarda Mızrakla son balığı avlarken tembel ve itici koca reisin oğluna dedi ki, ''Balıkların yönü yok ama kemikleri var.'' ''Bu konuda haklısın.'' diye yanıt verdi reisin oğlu. ''Eğer bir insan ırmakta saklanan bütün balıkları görmek isterse, bunu öğretmeyi çok kişi bilmese de bu mümkündür.'' dedi. Tembel ve itici koca, Gerçekten de yararlı bir yetenek diye bağırdı. Böyle biri büyük bir balıkçı olabilir ve halka çok daha fazla yiyecek getirebilir. Bunu öğretmek isteyen biri, bunu öğrenmek isteyen birini bulabilir. Önce diye kardeşine öğüt verdi reisin oğlu. Bir balık yakalayıp kemiklerini istemelisin. Sonra bu kemikleri alıp un haline getirmelisin. Ve unu Rüzgarın ıslık çalmayı sevdiği güne kadar saklamalısın. O gün onu serbest bırak. Rüzgar peşinden koşsun. İçinde gücün büyüdüğünü ve ırmakta saklanan bütün balıkları görebildiğini göreceksin. Ve bunu bir kez yapabildin mi? Hep yapabilirsin. Böylece tembel ve itici koca büyük bir balıkçı oldu. Nereye saklansalar Irmaktaki bütün balıkları görebiliyor ve kendisine çağırabiliyordu. Aylar gelip geçti. Bir gün iki genç konuşurlarken tembel ve itici koca reisin oğluna, ''Bugünlerde balinalar ve şarkılarını rüyamda görüyorum.'' dedi. Bu sözlere reisin oğlu, ''Balinalar, biri onları öldürmeden ölmezler.'' diye karşılık verdi. Böylece tembel ve itici koca tek başına deniz kıyısına balina kemiği bulmaya gitti. Kemiği bulunca kırıp ince un haline getirebilmek için yaktı. Sonra unu rüzgarın ıslık çalmayı sevdiği bir gün denize savuruncaya kadar sakladı. Günü gelince tembel ve itici koca kayalık bir buruna çıktı ve bir avuç unu rüzgar peşinden koşsun diye salıverdi. İçinde Gücün büyüdüğünü ve açık denizlerde yüzen bütün balinaları görebildiğini fark etti. İkinci bir avuç unu salıverdi ve rüzgar unu denizlere doğru üfürürken balinaları çağırdı ve ona yaklaştılar. Üçüncü avucu savurdu ve rüzgar unu denize üfürürken balinaları çağırdı ve ona geldiler. Tembel ve itici koca üç kez daha avuç dolusu un savurdu. Üç kez rüzgar unu denize üfürdü ve her avuçta balinalar daha yakına geldiler. Tembel ve itici koca yedinci avucu üfürdü ve rüzgar unu denize üfürürken kocaman bir balinayı çağırdı. Şaşırtıcı biçimde seslendiği balina, balina kişiydi. ''Beni neden kendine çağırıyorsun?'' diye sordu balina kişi tembel ve itici kocaya. ''Rüyamda seni ve istersen bana verebileceğin gücü gördüm.'' diye yanıtladı tembel ve itici koca. ''Sana istediğin gücü vereceğim.'' dedi balina kişi. ''Ağzımı açınca, dilimin altına uzan ve oradaki ilacı al.'' Tembel ve itici koca balinanın ağzına uzandı. İlacı orada buldu ve aldı. Tembel ve itici koca, Güç ilacını eline alınca Balina kişi ona seslendi Şimdi yenilmezlik gücüne kavuştun İlacım seni hastalıklara karşı koruyacak İlacım seni insanların ve vahşi hayvanların Saldırılarına karşı da koruyacak İlacım sana ne istersen yapma gücü verecek Bu sözlerle Balina kişi derin sulara dalıp kayboldu. Böylece büyük kampın halkı ormanın derinliklerinde huzur ve zenginlik içinde yaşadı. Düşmanları onlara saldırmadı. Ormanların hayvanları ve ırmakların balıkları onlara yakalanıp yiyecek oldular. Babaların oğulları oldu. Yine de herkese yetecek bolluk vardı. Aylar doğdu, aylar battı. Artık reis, halkı yönetemeyecek kadar yaşlanmıştı. Reisin oğlu kardeşine gelip, ''Babamın sağlığını ve gençliğini ona geri verebilir misin?'' diye sordu. Tembel ve etici koca, ''Doğayla oynanmaz.'' dedi. ''Bir insanın yaşamının sonunda olacak olana izin verilmelidir.'' Sonunda reis öldü. Halkın önderliğini oğluna bıraktı. O zaman reisin oğlu kardeşine gelip ''Reis büyük güçlere sahip biri olmalıdır. Karımın kardeşinin kocası böyle bir adam. Belki reisin oğlu değil de o halkın yeni reisi olmalı.'' dedi. Tembel ve itici koca bu sözlere şöyle yanıt verdi. ''Yeni reis eski reisin oğlu olacak.'' O da büyük güçlere sahip biri. Ve kardeşi daima onun yanında olup ona yardım edecek. Son